أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا واشفع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين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 ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي فأخوض أمري إلى الله إن الله بصير للعباد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله ya ilahuna ve ilahul alemin. Zahir ve batınımızı envar-ı Kur'an ve Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle. Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın izinde bizleri kain ve daim eyle. Mübarek Ramazan-ı Şerif bayramını hakkınızdan celalinin nimetle mübarek eyle. Dümün ve bereketinden istifa Bizleri muhfak eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Gümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefi eyle. Amin. Bu hormati seyyidil Ve Velhamdülillahi rabbil alemin.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 Mevla'nın lutfunun ve Kereminin hakkımızda tecellisi olan bu büyük lutfada binlerce hamt ve sena ediyoruz. Bu nüveyi bizi ihsan eden Allah ne şu ne ma imkanını da bahşeylesin. Cihan, yepyeni bir hayat nefine muhtaç, kendisine yepyeni bir ruhun nefedilmesine muhtaç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 Böylesine bir şark ve garp terkipsizliği arasında herhangi biriyle terkip olma sevdasına kapılmış ve fakat hiç bir zaman yama olmadan ileriye gitmemiş o bünyede bir uğr gibi ispatı vücut etmiş durumundan kurtulamamışız. İşte alem İslam arasında muhtelif fikrin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 Yeryüzünde şedd-i rihal yapılan üç büyük mescitten birisi. Sevap kazanmak için seyahat yapacağınız 3 mescit vardır. Mescidi Haram, Mescid-i Aksa ve Mescidi Nebi Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Rahatlıkla göç edecek, sevap kazanacak, muakaze edilmeyeceğiniz mescitler.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 Dava kendine has ciddiyetiyle ve karıyla ve büyüklüğüyle altına girecek Selahaddin Eyyubi kuvvetinde bir omuz beklemekte ve intizar etmektedir. Bir kılıç aslan omuzu intizar etmektedir. Allah Celle Celaluhu, Keremü'l keremü ile bunu her devirde ihsan eder. Bu devir bunu devlit etmeyecek kadar dumura uğramış ve bodurlaşmış değildir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 Hazreti Hüseyin'in şehadetiyle ve ondan sonra çekip arkasından götürdüğü keşlerin zincirinin, ısrafların zincirinin kapattığı gedi kapanmıştır. Ve bundan sonra artık bu dava büyük çilev ısraf istememektedir. Ben zannediyorum ki şu 20. asırda kan ter dişini sıkıp canını dişine takan insanların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 Buyurdu ki bu Hüseyin ve ahfadının tabi olanların kanıdır. Heyecanla uyandım. Anladım ki Hazret Hüseyin'in başına bir gaile gelecek. Kerbela'da kan ravan gidiyordu. Hazret Hüseyin en şerefli ahfadı ile Kerbela'ya gitmişti. En şerefli aile kadrosuyla gitmişti. Kız kardeşi Zeynep vardı. Aynı zamanda teyzesinin adıydı bu. Kız kardeşi Ümmü Külsüm vardı. Zeynep, Abdullah İbni Cafer İbni Ebi Talib'in hanımıydı. Ümmü Külsüm de Ömer İbni Kattab'ın zevcesiydi. Hazreti Fatıma ile izdivaç yapıp da resul Ekrem'e akraba olamayan Hazreti Ömer azmetmişti. Ehli i Resulullah'tan bir kadın almaya azmetmişti. Haseb ve nesebin sona erdiği mahkeme kübrada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 Hazreti Fatıma Zeynebi dünyaya getirdiğinde Hazreti Ali eve geldi. Kavim ve kabilesi adını ne korsun diye sordular. Resulü Ekrem varken ben ona at koyamam dedi. Ve çocuk kucaklandığı gibi huzuru risalet ve götürüldü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cibril varken ben ona at koyamam diyordu. Biraz sonra da göklerin emini yerin eminine hüzül etmişti. Allah'ın selamı var, ferman etti, adını Zeynep koy dedi onu. O Zeynep de Hazreti Hüseyin'in yanındaydı. Ehl-i Beytir susuzluk içinde yanıyordu. Ravan nehri şakır şakır akadursun. Nazarlar ona bakadursun. Bir mümin oradan, diğer müminler bir yudum su vermiyorlardı. İslam arasında meydana gelen iftirakı kapamak için, Kerbela'nın aslanı her şeye katlanmıyorsa dideydi. Ye'nin elinden tutup Revan Nehri'ne doğru giderken kendisine su içirttirilmemişti. Ve Zeynep teessür içinde ağlarken la tahseni inni ra'itu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve قال "Seuqabilu bi'a. Seyqabilun seyvasilun fermanet." Mahsunu ol olma.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 bu iftirakı kapamağa çalışmıştı. Emevilerle aramızdaki iftirak kapansın, ben hilafet davasından vazgeçiyorum demişti. Büyük feragat ve büyük kasbilikti bu. İkincisi onunla anlaşmak üzere yola çıkmıştı. Ben o günden bugüne yığın yığın iftirak ve ihtilafları bertaraf edebilecek... Artık bu kanayan yaranın kanını dindirebilecek çilekeşler kadrosunun tamam olduğu kanaatını size isharla bu işe başladım. Rahmeti ilahiden ümid ederiz ki Cenab-ı Hak bize daha fazla çile çektirmesin, ısraba maruz bırakmasın. Ama şurasını da hatırlatmadan geçemeyeceğim. Masur görün. Biz.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 Bu kadar da geçişte arz etmiş olayım muhterem Müslümanlar. Ve an leysa lil insani illa ma sa'a İnsan sayının semeresini görecektir. Bugün olmasa yarın görecektir. Atılan tohumlar ne şun bulacaktır.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 Onlar Türk olsun veya olmasın, diyarı Türk olması itibariyle Türk milletinde 3. asırda ciddi çalkalanmalar oldu. Ve bundan 10-11 asır evvelde büyük kalabalıklar halinde gönülleriyle İslamiyet'e tehalet ettiler. O irfan ve iman dersini sahabi tabi'in ve tebe'i tabi'inden alanlar